Oh yeah. Açıkkastı. Kainat, bugün 28 Haziran Perşembe, yıl 2012, ay 6, gün 180, Hızır 54 1433, Hicri Şaban 8, 1428, Rumi Haziran 15 Fırtına Günün tarihi, 46 yıl önce bugün, 27 Haziran 1966'da, Bilim ve Devlet adımı Profesör Doktor Fuat Köprülü vefat etti. Önemli eserleri arasında Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar ve Türk saz şairleri antolojisi bulunmaktadır. Yemek listesi: Gün 180. Fırında sebzeli makarna, patates ve biber, patlıcan ve biber kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete Haftanın dördüncü Açık Gazetesini açmış bulunuyoruz. Ömer Madrem, Ayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu aslında bu ekiple birlikte yaptığımız son program şimdilik öyle görünüyor çünkü... Mahir Ulgas başka rüzgarlara yelken açıyor. Yarından itibaren bizimle birlikte yani programcı olarak şimdilik ya açık gazde programcısı olarak birlikte olmayacak. Aslında başka programlar var planlarımızda. Ve Can Tombil ile birlikte açık gazete ekibini oluşturuyor olacağız. Hoş geldin güle güle. Ee, tamam ben 15. dakika olmadı ama... Bir 15. dakika olsun omuzlarda terk edeyim stüdyo. Bu sırada benim... Dün akşamdan da benim... Bir haydi bir durumda <gülüyor> senin... Çok... Kilon fazlası yok ama... Bu oyunda hesaba katarsak... Biraz bel fıtığı kayması olabiliriz ama... <gülüyor> Mertle Can Girer hocam... Siz evet. merak etmeyin. <gülüyor> bu, şimdi... Evet böyle bir durumumuz var önümüzdeki haftada yarın bir program canla birlikte yaptıktan sonra önümüzdeki haftada Açık Gazete'yi tatile sokuyoruz bir hafta boyunca onu da belirtelim. Açılışımızı yani tarihte neler olmuş diye bakınca açılışımızı Jean-Jacques Rousseau'nun İsviçreli filozof yalnız gezer 300 yaşında diye bir programda başlattık Mustafa Azim Baykal'ın. Daha hazırlayıp bizim için de anlattı Ve Russo 1712'de bugün doğmuştu Kendisi tam 300 yaşında Peki niye 10. yıl marşıyla başladığımızı ya da onun bir benzeriyle başladığımızı soracak Sual edecek olanlar varsa artık bilmeyen varsa Bu Cemal Rey'in Cumhuriyet'in 10. yıl için bestelediği marşın girişi Russo'nun kendisini eğlendirmek için aslında olduğu söylenen Le Devin du Village köyün kahine operasının da e, oradan çok nakaratında çok belli bir şekilde o olduğu görülüyor. Yıldıray orada bu konuda çıktık açık alınlar Rusodan diye Mayıs'ta bir yazı yazmıştı. ilk defa e, melodi'nin Türkiye'de çalınması Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin küçük konser salonunda Jean-Jacques Rousseau'nun 300. doğum günü için Rousseau ve Türkiye düşler ve kuramlar başlığı altında çok önemli etkinlikler düzenledi. İşte Le Deux Village'da burada çalındı. icra edildi. Girişte de Colin ve Colette ayrı düşmüş genç sevgililer Colin ve Colette birlikte bir çöp çatan Rölünde de köyün kâini 3 kişilik bir opera buffa tarzında yazılmış. Kendinde eğlenmek için yazmış bunu Rus'u. Ama nakarat doğrusu çıktık açık alınmayı pek tereddüde yer bırakmayacak kadar da ortaya koyuyor. Ben uzun yıllar önce bir İsveçli arkadaşımla konuşurken ne nasılsa şey ortaya çıkmıştı. Ee, dağ başını duman almış, almış bir yerde birileri söylüyordu. Aa bu bizim bildiğimiz bir şarkı dedi. İsveç mi İsviçre mi? İsveç. Bu Rusonun ki İsviçre, hmm. öbürü İsveç. Ee, yani şey oradan oraya. Doğru Tre Trallade Yantor diye o o zamanki. İsveçli kız arkadaşım bana böyle dedi. Çok şapka uçmuştu. Çok uzun seneler önce oluyor. 2000. İtirazınızı ortaya koysaydınız sizde. Olamaz böyle şey dedim. Milli refleksler ben. içinde mizahi bir cevap verseydiniz. Nefesim kesilmişti. Pek bir cevap bulamamıştım. Şakıyan üç genç kız biraz da böyle hoştur dedi. Eteklerini tutarak dağdan inerler. Saldıya saldıya. Hafif erotik de görüntüleri vardı. Bir ha <gülüyor> bizim dağ başına duman almış. Olur mu bu dedim. Maalesef öyleymiş. Onu da yazıyor. Orijinali Felix Körling'e ait İsveç'in meşhur bir ormancı şarkısıymış. Bari bu hikayeyi buradan da tamamen bağlamak üzere şeyi de söyleyeyim. Selim Sırrı Tarcan İsveç'te eğitim görmüş ve Türkiye'de de beden terbiyesi ilmini yaymak üzere döndüğünde bu şarkıyı da oradan getirivermiş. Daha başını duman almış. Bestecisinin adını da getireydi keşke. Evet bence de iyi olurdu. Bu 10. yıl maaşında da Bursa Milletvekili Osman Şevki Bey uluda yıllar yılı Milli Eğitim Bakanlığı Hasan Ali Yücel'e de sormuşlar meclis kürsüsünden. Ama cevap alamamış. 20 yıl boyunca makayeler yazıp bu intihal olayını kopya çekme olayını sürdürmüş peşini bırakmamış ama Cemal Reşitre bu iddialara sadece o eseri hiç dinlemedim diye cevap vermiş ilahi bir alıntı böyle bir şey ayrıca da şeyden de o şeyi de söylüyor memleketim bir başkadır memleketim adlı memleketin tek memleket şarkısının da bir İsrail şarkısı olduğunu Ayten Altman vefat edince yeniden hatırladık diyor Mirey Matyuh meşhur etmiş onu da ve en fenası tabii en sonunda diyor İstiklal Marşı Onun da Carmen Silva adında 1700'lerde ortaya çıkmış bir Alman şarkısından fazlasıyla esinlenmiş olduğu yolunda ciddi iddialar var İnanmayanlar dinlesin diyor Yıldıray Uğur Ben dinledim ve şöyle dedim Cumhuriyetin Kemalizmin orijinal bir fikri olmadığını biliyorduk ama bir ülkenin bütün marşları da bir yerden apartma olur demiş Böyle bir giriş yaptık bugün ayrıca 1846'da bugün saksafonun patenti alınmış icadı Adolf Sax tarafından Paris'te 1914'te bugünse Franz Ferdinand Avusturya Arşidükü ve karısı Sophie Saray'da Saraybosna'da Gavrilo Princip tarafından vur öldürülünce Birinci Dünya Savaşı'nın kasus bellisi belli olmuş. Yani savaş sebebi ve savaş başlamış. 1989'da 600. Kosova Meydan Muharebesi'nin 600. yıl dönümü dolayısıyla Sırp lideri, o zamanki Sırp lider Slobodan Milošević meşhur Gazi Mestan konuşmasını yapmış. Tarihi Meydan Muharebesi'nin geçtiği meydanda. 2001'de de Slobodan Milošević uluslararası ceza mahkemesine gönderilmiş laheydeki. Böyle işte. Şimdi bakalım durumumuz nedir? Türkiye'deki bütün gazeteler ağır şekilde ve televizyonlar Dünyada kopan kıyametle meşgul Sayısız Sel ve yangın felaketi var Bütün manşetler Sür manşetler Ona ayrılmış Şaka şaka Katıyan korkmayınız Öyle bir şey olmamış ama biz onunla başlıyoruz manşetlerimizi Bangladeşle Başlayabiliriz Başlayalım dün vermiştik zaten bunu evet, Boyutları ama insanın hakikaten Ürkütüyor. 250 bin kişi mahsur kalmış. Bir yere gidemez oh, halde. Dün 150 bindi, 250 bine çıkmış. Bir günde evet. Ölü sayısı da 100'e çıkmış. Evet. O da 48 miydi öyle bir şey vermiştik. 30'dur. 30 öyle bir şey. 3 katına çıkmış yani. Ve büyük flash flood dedikleri ani seller ve toprak kaymaları. Korkunç görüntüler de var. Uluslararası ajansların haberlerine baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Yıllardan beri Bangladeş'te en ağır yağmur orada meydana gelmiş. Ama önleyecekler. Dün de sözünü etmiştik ama açık kitaptan hemen duvar maddesinin küçük bir bölümüne bakalım. Hindistan-Bangladeş duvarı. Hemen hemen tamamen Hindistan'la çevrilmiş bir ülke. Yeni bin yıl başından bu yana Hindistan kendisini bu yoksul komşusundan tamamen yalıtlamak üzere sessiz sedasız dünyanın en büyük güvenlik duvarını inşa ediyor diye maddede geçiyor. Bitirildiğinde yaklaşık 4000 kilometreye ulaşacak. Çin Seddi'ne kadar da hatırlamıyorum ama herhalde daha büyük değil mi kul yapısı olan. 3 metre yüksekliğinde yüzlerce ırmak, binlerce kilometrekarelik orman ve tarım arazisinin tam ortasından geçiyor. Sonunda Bangladeş, Hindistan'dan tümüyle soyutlanmış olacak. Amaç ne? Belirtilen amaç. Teröristlerin sızmasını, silah ve uyuşturucu kaçakçılarını ve Bangladeş'ten Hindistan'a illegal göçmen geçişini önlemek. Konstrüksiyon, malzemeyi de vereyim. Beton, dikenli ve yer yer elektrikli tel projenin bitiş tarihi belirsiz tipi anti göç anti terör göç varsa terör de vardır aynen peki o zaman ee, bu arada Çin'den de yine sel haberleri orada da en az 16 kişinin e, öldüğü Öyle. 730 bin kişinin etkilendiği haberi var 730 bin kişi. Yani Bangladeş'le beraber 1 milyona yakın insan. Değil mi? Evet. 980 bin kişi final ediyor. 16 yani, milyon kişinin de tahliye edildiği haberi var. 16 milyon kişinin tahliye edilmesi. Evet. He? Son günlerde e, ve büyük bir şekilde mahsulün tarımsal e, mahsulün e, ziyan olduğu haberi de var. Aynı şekilde geçiyor. Çin'den gelen haberlerde bir diğer fırtına haberi de Florida'dan geliyor. Bölgeyi vuran tropik fırtına Debbie gelmiş. Acil dürümü ilan edilmiş. Bunu da Guardian'dan alırsak deminkileri çeşitli Independent'tan, BBC'den, Sky News'dan şimdi de Guardian'dan aldık. Çok büyük çapta sel olmuş Florida'da ve bütün Otoyollar filan, karayolları tamamen bloke olmuş. Bunun, bunun da bir önemli özelliği var. Şimdiye kadar görülen bu tropik fırtınalar isim veriliyor ya bunlara alfabetik olarak. Temmuz ayından önce o bölgede Kuzey Amerika'da asla görülmemiş karaiplerde dahil olmak üzere hiç yokmuş bu ilk ama son olmayacak son olmayacak tabi ve başlangıç aslında yani acayip bir şey yapmış daha fazla yükselmeyecek deniyor kurtuluyoruz bu sefer diye demişler fakat bir kişi galiba ölmüş genç bir anne Heather Town diye birisi Bebeğiyle beraber savrulup gitmişler. Ee, ve kucağında tipik işte. Yani bütün bu tip haberleri verdiğimizde hep böyle fotoğraflar da vermek zorunda kalıyoruz. Çocuğunu bırakmamış o korkunç. Savrulurken. Tayfunda. Ve e, çocuk kurtulmuş bebeği. Kendisi gitmiş. Böyle bir şey var. Yani sonuna kadar da şey demişler korudu. Ee, sıkı, sıkı evet saldım. ama burada tabii işin gerçeği acı olanı e, iklim değişikliği nedeniyle bu gibi olaylar artacak. Hani o sonuna kadar koruduğu çocuğun başına ileride başka bir, e, bir şekilde felaket yüzünden başka bir olay gelebilir. Evet, maalesef öyle. Yani bu dör, Temmuz gelmeden dördüncü tropik fırtınaymış. Bu hiç duyulmuş, görülmüş bir şey değil diyor. Bilmak gibiyle konuşmuşlar bu konuyu da demokrasi adına. Böyle hani kişileştirmeye, yaşam canlı olmayan maddeleri kişileştirmeye, işte ilahi adalet falan gibi kavramlara inanan biri olsaydı şey diyebilirdi. Georg Herzog'un restorununda. ...yeryüzü görüşlerini açıklıyordu diyebilirdi. Evet, aynen öyle. Ben de yani, tamamen aynı fikirdeyim ve şey demiş yani gezegenin ısınması ısınmaya başlaması böyle bir tablo çiziyor demiş ve başlama kelimesinde altını çiziyorum diyor bilmak gibi çünkü daha bu iş başlangıcı yani Birleşmiş Milletler Rio Artı 20 zirvesinde yaptıkları imzaladıkları ya da konuştukları metinler ve konuşmalar hiçbir şekilde bu eğriyi yavaşlatacak gibi görünmüyor diyor. Çok ağır bir durumda devam ediyor. Yani tamamen rekor kırılmış. Bir de iyi. total olarak 60 santim su birkaç gün içinde. 60 santimetre yüksekliğinde su bırakmış. Ve bu çok totalde de böyle olacağı söyleniyor. Ve çok ironik bir şey olmuş. Air Force Academy yani bir kısmını boşaltmışlar. Hava kuvvetleri Türkiye'de de var ya bol bol havacılıkla ilgili konuşmalar var. Biraz da onlara da değinebiliriz. Ama orada Hava Kuvvetleri Akademisi'nin bazı bölgelerini tahliye etmek zorunda kalmışlar. Colorado'da Florida değil bu ama daha ironik olanı asıl tahliye edilen, ah, tahliye edilmek zorunda bırakılan yer neresi? Colorado'nun dünyanın bir numarası sayılan atmosferik araştırmalar merkezinin de büyük bir bölümünü terk etmek zorunda kalmışlar fırtınadan dolayı. Çok acayip yani. Ee, ve fosil yakıtlara fırtına mı yangın mı orada Colorado'daki? Ha, Colorado'daki pardon evet. Yangın evet yangın tabi ben yanlış söyledim Evet Colorado'da da büyük bir yangın çıkmış Tam e, ters tezat bir durum ortaya çıkmış Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Colorado eyaletinde devam eden orman yangınları durdurulamıyor e, Bu yangınlar nedeniyle de 32 bin kişiden fazla insan e, Bölge sakini bulundukları yerleri terk etme çağrısında bulunulmuş, bulunulmuş. Ve e, birçok insan da bu talebe uyarak bölgeyi terk etmeye başlamışlar Dediğiniz gibi havu kuvvetleri akademisi personelinin de bulunduğu bu kişiler e, bu emir karşısında yavaş yavaş terk ediyorlarmış. Yangın söndürme çalışmaları da devam ediyormuş Colorado'da. Evet yani şeyi felaketleri bildirme afet e, baya bir kitabı da. mukaddesten çıkmış evet. bir olaya benziyor evet, bir yandan evet. yangınlar bir yandan seller falan. Ve aynen e, şey de bir sonraki e, aşamada çekirge istilası bekleniyor. Colorado'da epik gidiyor zaten yani biblik boyutlarda tevradi boyutlarda olduğu söyleniyor bu yangının o, on binlerce kişi yani 32 bin kişi 30 binden fazla insan terk ettiğini de pek hiç duymamıştık yani şey ülkelerde evet nüfusu çok şey ve yoksul ülkelerde yüksek olan ve yoksul ülkelerde duyuyoruz ama 32 bin kişi 36 bin hatta değil mi 36 32 32, evet. 32 bin diye geçiyor. Ama yani fark etmiyor rakamlar aslında. 36 bin ise daha da feci. Ee, e ve e şöyle de bir şey var. Yangınlarla ilgili olarak Colorado Springs meşhur yerin sen dün söylüyordun. Park Peak. Parks Peak'te Amerika'da Beautiful şarkısına ilham veren güzel tepe, güzel Amerika'ya ilham veren yer, isim veren. Onu bile neredeyse terk etmek zorunda kalacaklarmış. Dumanlarla kaplanmış. Yani turist merkezi. Fakat en önemlisi bir itfaiye komutanıyla Başı, itfaiyenin başıyla konuşmuşlar. Randy Royal diye. 26 yıldır bu görevdeyim demiş. Yani Çeyrek yüzyılı devirmiş adam bu görevde. Ve ben ömrümde hiç görmedim böylesini. Bu kadar kötü hava koşulları görmedim. Çok kurak kuru hiçbir damla nem yok kaç zamandır ve 37 buçuk hatta 38 derece Celsius olarak vermiş yani bu Colorado Springs bölgesinde de rekordur dolayısıyla hepsi bir araya geliyorlar sıcaklık ve işte kuraklık ve mükemmel fırtına yapıyor çok çok kötü ben böyle şey Ömrümde görmedim demiş. Ee, devam edecek olursak çok var bu haberlerden ve maalesef dünya medyasında da tek tek seçerek biz topluyoruz. Halbuki hepsi tek bir tablonun parçası. Vanı da sel vurmuş. Erciş ilçesi Altındere köyünde haber alınamayan dört kişi varmış. Sağ olarak ulaşıldı diyor CNN Türk'ün haberinde de. Ama bayağı ciddi bir şey yani. Ee, öğle saatlerinden itibaren yani sağanak yağış, bulak, medrese, biçer, dağ, göl, sümbül ve keklik pınarı. Mahallelerinden geçen dere yataklarında büyük taşkınlar oluşmuş. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla pencereden atlayıp çıkarken bazıları da iş makineleriyle kurtarmış. Ciddi bir şey yani Van'da depremle boğuşurken bir yandan da bununla boğuşuyorlar tabi. Bu böyle. Gelelim kuzeye gidelim biraz da. Arktik buz seviyesi kuzey kutbunda ki son ölçümlerin sonuçlarını öğrenmek istiyor muyuz bilmiyorum ben de. Nereden baktığınıza bağlı eğer e, bir uluslararası petrol şirketi yöneticisiniz öğrenmek istiyorsunuz tahmini. Evet. Ulusal kar ve buz veri merkezi çok meşhur. O da işte ...çok iyi bilinen bir kuruluş yani... ...NSIDC... Ee, ...normal... ...doğal olarak yazları... E, ...eriyor ya... O, ...onun tam iki katıymış... ...yüzde yüz daha fazla bir erime olmuş... ...bu da dünyadaki bir... ...rekormuş, i̇şte kayıtların başladığı... ...hatta tutul, kayıtların tutulmadığı... ...dönemden beri, dünya tarihindeki... ...en sıcak... ...Haziran... Yani daha doğrusu en büyük buz kaybı haziranda bu da var bir de iyi haberim var bu arktik bölgede şele şey yapıyor ya izin veriyor Barack Obama verdi yani bizzat kendisi imzaladı hiç kimseye sormadan kararnameyle biraz artık pek demokrasinin tartışılabildiği bir noktaya doğru geliyoruz Amerika'da başka yerlerde olduğu gibi bir şey garanti vermiş İçişleri Bakan İçişleri Bakanlığı bakıyor çevre meselelerine Amerika'da İçişleri Bakanı Ken Salazar Obama yönetiminin yaklaşımını açıklamış bir şey olmaz demiş bir petrol sızması olmayacak demiş bu sorumluluğu üstlenmiş yani. Üstlenmiş. Ne diyorsun? Yani ben, ben inanıyorum ki bir petrol sızması olmayacaktır demiş. Koskoca ABD başkanının neyi oluyor? Sağ kolu. Sağ iç işleri. Yalan ya. mı söyleyecek? Evet, tabii. Yalnız bir şeyi hatırlatmışlar. Common Dreams'den aldığımız bir haberde Steven Macy yazıyor. E, petrol platformları bugün günümüzde artık kazaya sebep olmuyorlar. Petrol dökülmesine sebep olmuyorlar. Son iki yılda baya bir ilerleme kaydedilmiş o zaman. Hayır, Başkan Obama bunun sözü. Hı hı. E, bu BP'nin o korkunç Meksika körfezini mahveden... Dünyanın en büyük petrol haciyesi. Ondan 18 gün önce söylemiş bunu. Obama bulup çıkarmışlar. Bu günümüzde petrol platformlarında kaza olmuyor demiş. Aslında yalan değil. Günümüzde olmuyor. 18 gün sonra oluyor. Oluyor evet. Salazar da şimdi Haziran 2012'de Shell dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri ve en zengin. Arama iznini ruhsatını aldı girerken hiçbir petrol sızıntısı olmayacak demiş. Ki Meksika Körfezi kıyaslanamayacak bir şey. En yakın 6 bin mil öteden yardım gelebilecek falan öyle bir şeyler hatırlıyorum yani. Yani gelemeyecek o soğukta ne yardım haberi bile olmayacak. Akma olduğunda bu da Salazar'ı haklı çıkaracak işleri bakalım. Olsa bile bilmeyeceğiz. Ormanda bir ağaç kesildiğinde sesini duyacak devrildiğinde sesini duyacak kimse yoksa gerçekten devrilmiş midir olayım diyorsunuz? Çok yerinde bir soru azizim. Çok kuantum oldu. <gülüyor> evet. Rusya'nın 300. doğum gününde de iyi bir soru bu. Obama yönetiminin trans Kanada'nın zift petrollerine de izin, şey Amerika tarafında izin çıkarttığında buna ekleyelim ve bu haberlerimizi böylece neşeli bir şekilde bitirelim. Ve daha başını duvan almış Söyleyelim bence. Ama Felix Körling... Bunu, bunu dinleyicilere yapamam ben kendi sesimle. <gülüyor> 130 kişi kurtarılmış Avustralya'dan mülteci olarak. Dön bu son, bu yenisi. Hmm. üst üste oluyor artık ve Avustralya'da bu duruma şey, Avustralya. Avustralya bu duruma bir şey getiriyormuş ama. Duvar mı yapılıyormuş Krizmas ee, halinde? E, görünmeyen bir duvar evet öyle de diyebiliriz. Zorlaştıracaklarmış. imkansız hale getireceklermiş. Kendilerine iltica edilmesini. Böylece bu meselede halloluyor. Dört kişi ölmüş. Dört kişinin öldüğüne inanılıyor. Böyle hoş bir durum var. Geri kalanı daha sonra konuşmaya devam ederiz. Hür kuş vaziyetlerimiz var. Açık gazde. <gülüyor> Shade of Pale adlı çok iyi bilinen şarkıyı dinleyerek devam etti Programımız Programımız açık gazde Ömer Madre, Mayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekibin son günü Çünkü Mahir Yarından itibaren En azından belirsiz bir süre bizimle olmayacak Onu da hatırlatalım Ve devam ediyoruz Bu şeyle başlamıştık Jean Jacques Rousseau'nun Köyün Kahini operasından bir bölümle bunu da şey çok hatırlatıyordu. 10. yıl marşını Cemal Reşit Rey Rousseau'nun 10. yıl marşından intihal mi yaptı diyorsunuz. Aralarında 200 yıl fark var. Taktim tehir olurdu. O ancak absürt tiyatroda böyle bir şey olabilirdi. Eh, burada da olduğuna göre yanlış da olmaz tabii. Fakat şey, burada da bazı intihar iddiaları verdi bu şarkıda. Hammond Ork çalıyor ve Johann Sebastian Bach'ın Uyuyanlar Uyanın ve Air on the G-String dedikleri bir besteli nasıl çevrileceğini bilmiyorum. İkisi de belli bir e, motifi bu şekilde kullanıyorlar ama doğrudan kopyalanmış ya da e, özetlenmiş bir bir Bach'ın müziğinden değil. Her ikisinde de, her iki parçaya da referans veriliyor burada ama aslında hatta daha yakın bir melodi etkisi de O Mensch Bewein Dein Zünde Gross yani Ey insan, ey adam büyük günahının kefaretini öde yakın şeklindeki bir 622 sayılı eserinden Orgel Orgel Bühlein'den Küçük Org kitabından da Esinlenmiş diyor ama Hiçbir şey değil Bir intihal durumu değil Öteki biraz daha belirgin değil mi? çok sonu yaptı Cemal sonu yaptı İntihali daha belirgin doğrusu Evet şimdi Suriye meselesine de Dönecek olursak bir şey de Suriye'de bir televizyon Baskını da olmuş Devlet yanlısı bir televizyona baskın El Ehbariye Haberler resmi Televizyon kanalı bombalı bir saldırı Düzenlenmiş 3 kişi ölmüş 7 kişi ölmüş 3 kişi gazeteciymiş orada çalışan 4 kişi de güvenlik görevlisiymiş hmm. Evet Çok feci. Zaten dünkü haberlerde 100 kişiye yakın insanın hayatını Kaybettiği biliniyordu. Bu hafta içerisinde en e, ölümcül en fazla ölümün olduğu hafta yani bu haftanın en fazla ölümlü hafta olduğu söyleniyordu. isyanın başladığı tarihten bu yana. Evet. Ve tam e, Topyekün savaştayız şeklinde de bir konuşma yapmıştı. Beşer, Beşşar el Esed mi Esad Ya bir yani, türlü onu maalesef evet. çözüme kavuşturamadık. Esed mi Esad mı meselesini Neyse. Ama yani tam anlamıyla kaç ay oldu? Mart'tan beri. Ee, geçtiğimiz sene Mart ayında başlamıştı. Işte. Evet, Mayıs, Haziran, Temmuz işte 16 ay mı oluyor? Evet. Ee, en kanlı duruma doğru gitti ve bu topyekun bir savaştır. Bütün boyutlarıyla buna girişeceğiz diye bir meydan okumada geldi. Zaten artık şimdi yoğun bir meydan okumalardan... ...bahsetmemiz... ...mümkün... Bir ...Suriye kendine özgü bir şekilde... ...yapıyor... ...alçak uçuş yapmakta olan... ...uçağı düşürdü... onunla ilgili bir açıklama daha var... Ee, ...İsrail uçağı zannettik... ...bize o düşürdüğümüz uçağı... E, ...demiş... ...Enformasyon Bakanı... omran El Zubi... E, ...Suriye kesinlikle Türkiye'ye ait bir uçak... ...düşürmek istememiştir diye... ...eklemiş yaptığı açıklamasına... Fakat bu olay sonrasında bu bahsettiğiniz hareketlilik de devam ediyormuş. Ee, Suriye sınırına e, İskenderun'un 39. mekanize piyade Tugay komutanlığı bünyesindeki zırhlı araçlar, top ve füze rampaları Suriye sınırına sevk edilmeye başlanmış. Dün de Mardin haberini vermiştik. Bugün de İskenderun'dan geliyor haberler. Yavaş yavaş bütün sınır bölgesi galiba silahla doldurulmaya başlanacak gibi durumda. Evet şimdi alaycı da bir ton... Seziliyor Suriye'nin söyledikleri arasında. Bir kere Türkiye'nin bu Erdoğan'ın nesip gürlemesi durumu Erdoğan'ın ağzından tek başına. işte başka artık herhangi bir bakan, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanının falan tek kelime çıkmıyor. Tek adam şeklinde bir konuşması var. Bunun da çok... ...tırmandırıcı ve sert olduğu yolunda da görüşler çıkıyor. Batı basınında da, çeşitli gazetelerde de almış Türkiye'den de. Fakat Suri şeyde, Suriye'de pardon, esas olarak hafif böyle dalgasında geçiyor doğrusu. Ama Suriye'de başka söylentiler de var şu anda. Tabii bunları doğrulamak henüz mümkün değil ama en yakın müttefiklerinden Rusya ile... ...bu son olay sonrasında arasının açıldığı gibi bazı söylentiler... Henüz söylenti bazında e, yansıdı. Evet, Raşa TV'de bir evet. ince haber var mesela. S-300 füzelerinin sevkiyatını durdurmuş, askıya aldı diye bir öyle duyuldu, duyum yapıldı deniyor. E, durum bu şekilde. Fakat Elzubi, Can'ın söylediği Elzubi de şey demiş, Ümran Elzubi diye bakacağız herhalde. Uçağın İsrail'e ait olduğu düşüncesiyle ateş açılmış olabilir. Bildiğiniz gibi orada İsrail diye bir ülke var. Ve bu Siyonizm ülkesinin uçakları Türkiye'deki uçaklara çok benziyor. İkisi de aynı fabrikadan Amerika'dan çıktığı için Suriye onu İsrail uçağı zannetmiş olabilir diye inceden bir Nihavent makamında dokundurmuş. E, Tabi şey hani burada bakacak olursak İsrail uçağı veya e, artık. Aynı e, fabrikanın uçağı diyor. E, UFO olsun. <gülüyor> ama uluslararası veya işte kendi hava sahasına giren uçağı da uyarmadan düşürmekte yine de şüphesiz canım. Yani bir de yani orada iki pilotun artık herhalde hala haber alınmıyor ama hayatından giderek ümit kesiliyor olması düşünülebilir. Yani insanların öl öldüğü ya da kaybolduğu bir durumda böyle espri esprili yapacak şeyler falan yok ortada. Yani sinizm iki taraflı, her iki tarafa da yansımış gibi gözüküyor biraz. Tabii her ikisinin de Amerikan uçağı olduğu falan konusunda da hiç tereddüt yok. Bunun bir gerçekliği ifade ettiği ama ve Birleşmiş Milletler bir toplantı da yapacak. Dünya devletleri demişler. Cenevre'de konuşulanacakmış bu toplantı. Dışişleri Bakanları bu cumartesi Yarın değil öbür gün çözmek için durumu öte yandan da e, Birleşmiş Milletler'den bir gelen bir rapor Paolo Pigniro Pigniro diye e, giderek e, hakların çiğnenmesinin tam bir cehenneme dönmekte olduğunu hükümet güçleriyle isyancıların çatışmalarında insan hakkı herhangi bir hayat hakkı yaşama hakkı tanınmadığı ve giderek yaygınlaştığı gibi çok korkunç şeyler de var ve sekter yani mezhep çatışmalarından da ölümlerin çok arttığını söylemişler böyle bir rapor var. Bu da El Ceziri'den bir haber. Fakat benim ilgimi en çok şey çekti. Yani bu Ümran Erzubi'nin söylediği işte Amerikan yapımı silah Aynı fabrikadan çıkıyor ve dünyanın da zaten bir numaralı silah ihracatçısından bahsediyoruz. Rus yapımı uçak savarla düşürülüyor. Filan gibi. Globalizasyon, küreselleşme böyle bir şey. Suriye sınırına da füze bataryaları konuyor. Onlar ne yapımı? Neyse artık uzmanlık alanımız. Yani soğuk savaş günlerinden bu yana da böylesine bir konfrontasyon çatışma durumu epeydir yoktu. Biz İran'dan beklerken şimdi Suriye'den oldu Fakat en acayibi de bence şey gazabımız ne olacak demişti. Aklımda tutamıyorum. Mahvedi. Kahredici. Kahredicidir. Evet. Evet, senin de dediğin gibi yani biraz böyle Tevradi bir ton taşıyan bir şey. Şimdi dün de başka bir şey olmuş. Bugün hangardan çıkarılan yani dün çıkarılan Hürkuş ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştirecekmiş. 150 milyon dolar harcanmış projeye. 4 uçak yapılmış. Uçakların bazı küçük parçaları dışında tamamı yerli üretilmiş. Hangi küçük parçalar acaba? Bilgisayarları. Bazı küçük parçalar diyelim. Nano teknoloji genellikle küçük demek, değil mi? Suriye'ye de cevap verilmiş oldu galiba bu üretilen uçakla. Artık aynı fabrikadan çıkmıyor uçaklar. Türkiye kendi uçağını kendi yapıyor mu? Deniz evet. De. Zaten onu ispatlamış. Ha, evet Başbakan Hürkuş'un malzemeleri dışında yazılımı da tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmış. İki kişilik Hürkuş'un maksimum hızı ise saatte 574 kilometre. Veci Hürkuş'u uzun süredir duymuyordum. Türk Ondan bahsedilmiyor projemi... ama zaten bu. Ondan bahsediliyor. Eğitim uçağına adını veren Hürkuş. veci Hürkuş, Türkiye'de sivil havacılığın kurucusu kabul ediliyor. Ama bu sivil değil anladığım kadarıyla şimdi. Buna silah da konuyor mu bilmiyorum. Yani dur eğitim niye? uçağı diye ben okumuştum. Ama sivil havacılık değil. değil Bilmiyoruz. Yani silah konmuyor herhalde. 1896 doğumlu İstanbullu. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak düşüren ilk Türk pilotuymuş. Tamamen tesadüfler sonucu kendisinin adını bir aile içi sohbette geçenlerde duymuştum. Yıllar yılı duymuyordum. Böylece demek yeni, öğreneceğimiz yeni şeyler de varmış. Halaya da buradan bir günaydın diyeyim. 9. E, Hatayyare <gülüyor> bölüğünde görev almış Beyci Bey. Bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarımı yapmış. Avcı uçağı herhalde. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Başarılı keşif ve destek uçuşları yapmış. Bir Yunan uçağını düşürmüş. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşlarını yapıyormuş. Sonra yeni pilotları eğitmeye başlamış. Kadıköy'de bir keresteci dükkanına şey yapıp fakat... Hükümetin engellemeleriyle karşılaşınca sivil havacılıkta büyük bir darbe aldı diyor. Şimdi bütün bunların ne anlamı var diye sual edecek olursanız arkadaşlar bu sorunun cevabı bende yok. <gülüyor> Niye okudum diye sorarsanız Absürt Tiyatrosu'nun mükemmel bir parçasını oluşturuyor işte. Ve aile içinde ve Bey'in ailevi ilişkilerini falan hepsini konuşabiliriz. Fakat... Şimdi ciddi bir yazı yazmak için elimden geleni yapacağımı söyleyeyim diyor Ahmet Altan. Hürkuş başlık yazısında. Ama Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Erdoğan'ın Hürkuş içindeki resmini gördükten sonra insanın ciddiyetini koruması biraz zor diyor. Zaten siz yazıya devam etmeden çok ufak bir parantez açalım. Taraf gazetesinde ee, birinci sayfasında bu Hürkuş haberi verilirken ee, biraz böyle hafiften... Kolaysa bunu düşür demişler. Esed'e Türkiye'den tokat gibi cevap. Erdoğan kokpiti yüzde yüz Türk malı hürkuşa bindi. Evet biraz böyle ee, durumla. Şam'a gözdağı verdi. Ancak Rus sapanıyla düşer demişler. Rus sapanı nedir efendim? Yeni o, bir silah mı? İşte hiç cahil cühela takımını alırsam programa. Böyle olur. Evet, Baya işte Davud'un silah nasıl sapansa <gülüyor> da <Cavluda> karşı <gülüyor> Bu da Rus sapanıyla düşer diyor Biraz dalga geçmişler galiba <gülüyor> Evet ama Bunlar dalga geçmiş ee, Yeni Şafak gazetesine baktığımız zaman Benzer bir fotoğraf yine Hürkuş kokpitinde başbakan ve Üzerinde haddini bildiririz yazıyor Evet. Bunlar dalga geçmemiş Birçok başka gazetede de bu şekilde. Ee, evet Star gazetesinde yine çete Devletlerini haddini bildiririz. Hürkuş artı başbakan. Ee, başka şeyde de var. Sabah gazetesinde de var. Büyük devletin düşmanı olur şeklinde ee, garip bir. E, artık ne demek lazım buna bilmiyorum ama. Aforizma buyurmuşlar manşetten. Türkiye'nin tavrını zaaf olarak görenler büyük devlet vizyonundan yoksun diye bir haber var zamanında da. E, Habertürk gazetesinde hadlerini bildiririz ama Habertürk'ün biraz hafif photoshoplu daha güzel fotoğrafı var. Parlak falan böyle. Bulutlar da evet. öne çıkartılmış. Bu evet günün illüstrasyonu e, İlüstrasyon evet. değil bu. Bu photoshop çalışması. Günün photoshop çalışması. Evet. Peki ne itiraz ediyorsun ne olmuş yani? <gülüyor> Yanlış söylemişiz. <gülüyor> E, diyor ki e, yani insanın ciddiyeti koruması biraz zor diyor Erdoğan'ın hür kuş içindeki resmini gördükten sonra demiş Altan. Çünkü önce yüzündeki gülümsemeyi sürme, silmesi gerekiyor. Çünkü fiyakalı güneş gözlükleri kokpitten çıkan bir kafa Türkiye'nin başbakandan ziyade bir Orta Doğu krallığının hala kral olamamış veliahtının resmine benziyor demiş. Aslında fotoğrafın korkutucu olması bekleniyor anladığım kadarıyla. Erdoğan o kokpite sokan hangi akılsa efendim çok kuvvetli bir mesaj olacak. demiş olmalı. Lakin pek korkutucu değil daha çok karikatüristlerin alanına giren bir malzeme olmuş. Ben resmi gördüğümde diyor Türkiye ile Suriye arasında mı bir mesele var yoksa Erdoğan'ın esed arasında mı diye hakkından geçirdim doğrusu diyor. Bu özel bir mesele ise bizi hiç karıştırmasınlar demiş. Maşallah ikisi de kalıplı delikanlı. Hata civarında bir çayırlık alanda güreşsin. <gülüyor> Ötekini tuş yapanın memleketi galip ilan edilsin. Bizim başbakan heykelden, kürtajdan, camiden, tayyareden, sezaryenden, nüfus planlamasından kısacası her şeyden sorumlu bir başbakan. Bunca işin arasında da Kürt meselesiyle, Alevi sorunuyla, Kıbrıs'la, anayasayla pek ilgilenemiyor. Anladığım kadarıyla o her şeyi bilen, her şeyi yapan bir başkan baba olmak istiyor. Vallahi gönüldür, ister. O da bunu istiyor işte demiş. Suriye'yi korkutmak için tayyareye mi binecek? O biniyor. Kadınların çocuklarını doğurup doğurmayacağı konusunda biri karar mı verecek? O veriyor. Yakında kendisinin ameliyathanelerde yüzünde deniz yeşili bir maskeyle sezaryenlere katılıp Doğrusunun nasıl yapılacağını göstermesini de bekliyoruz. Doktor Erdoğan, pilot Erdoğan, mimar Erdoğan, televizyon eleştirmeni Erdoğan, her şey Erdoğan. Başbakan o kokpitteki resmini bütün devlet dairelerine asıp altına da Latinlerin o ünlü sözünü yazmalı bence. Zehri yapan dozdur. Bu Hipokrates'in değil miydi? İyi hatırlamıyorum ben de. Erdoğan'ın ya da danışmanlarının doz ayarı korkarım bozuldu. Bir türlü dozu ayarlayamıyorlar diyor. Korkutucu olmakla gülünç olmak arasında sanıldığından daha ince bir çizgi, çizgi olduğunu da galiba bilmiyorlar demiş. Şey de komik. Kiminmiş laf? Paraselsus. Hmm. Paraselsus evet. Zehir yapan dozdur. Zehir yapan yani diyor ki bu Erdoğan bu veliaht prens imajını Niye bu kadar çok seviyor bilemiyorum Doğrusu Orta Doğu'yu Ahmet'le birlikte Biz yöneteceğiz Ahmet kim İsmi Ahmet Bizim Ahmet, <gülüyor> Ahmet Bey'i kastetmiyor herhalde ha, Dışişleri Bakanı'nın da doğru Ahmet, Ahmet da, da, o, doğru. Osmanlı'yı yeniden kuracağız Demiş tırnak içinde Ben bu sözü görmemiştim ama demiş herhalde ki Ahmet Bence günün Altan, sözü belli ya Osmanlı'yı yeniden kuracağız mı? Evet Ahmet'le birlikte Ahmet Orta Doğu'yu yöneteceğiz Derken yönetmek istediği Orta Doğu'ya benzedi sonunda Ne zaman ne yapacağı hiç belli değil Ciddiyetten epey uzak işten çok lafa tutkun Görüntü ve cakalı iş meraklısı Bir sultan adayı oldu çıktı Yeniden ne zaman ciddi bir başbakan olacak Olabilecek mi? O da belli değil diyor Memleket yanıyor Bitmek tükenmek bilmeyen ölüm haberleri yağıyor her yandan. Başbakanının yolundan giden sağlık bakanı hala kadın bedeni kime aittir tartışmalarını sürdürüyor. Başbakan sayesinde o bedenin kadına ait olmadığını anladık. Şimdi kime ait olduğunu araştırıyoruz. Kızılay'a aittir belki. Kim bilir belki de diyanete aittir. Kadınların hamile kaldıklarında ne yapacaklarını diyanet fetvasıyla belirlemeye kalkıştığımıza göre. Kadın... kadın bedeni kadın özünden ayrı bir şey mi ya? Bu arada kadın bedeninin kimi ait olduğu tartışılıyor. Beden var o ayrı bir dışsal bir <gülüyor> Evet. Ee, ama işte robotik şeyler var. Silah koleksiyonunu gösterince onlardan da bahsederim. Robot çağına girdik. Yani... Düpedüz kadınların bedeni konusunda başbakanın açtığı çok önemli bir tartışma var. Kimindir bu beden diye. Frank, Hayır bir de yani bedeni kadından nasıl ayırıyoruz ben onu anlamadım. Kolay. Yapıyoruz oluyor. Yani diyanet fetvasıyla birlikte diyor bir Kadın bedenlerinin sahipliğine diyanet daha kuvvetli bir aday. Bir de önerisi var Ahmet Altan'ın. Kadınların bedenleri hakkında karar vermeyi diyanet hamile kalmadan sonraya bırakmamalı diyor. Vatandaşa hizmet odur ki suç daha işlenmeden önlenir. Tam kadınla erkek birbirine yaklaştıklarında ciddi yüzlü bir devlet görevlisinin dur kadın hamile kalacaksın demesindeki büyük hizmet aşkını düşünsenize demiş. Yani benim görebildiğim kadarıyla da işler çığırından çıkıyor bizim memlekette diye bitiriyor yazısını. Yani özel yetkili mahkemeler var. Arınç'ın haberi yok. Son zamanlarda zaten AKP'nin herhangi bir bakanı biraz sonra ne olacağını bilmiyor. Çünkü başbakan yarım saat önce onlara haber vermeden bir karar almış olabilir. Bir de herkesin önünde bakanı azarlar. Yani ciddi sorunlarla. Uğraşmak yerine Çamlıca'ya cami, Sezaryen'e yasak, Orta Doğu'da yeni Osmanlı İmparatorluğu kurmakla oynamayı tercih ediyorlar. Asıl problem dünyanın bizim iktidarın tavşanlarla konuşan bir alis olduğunu fark edemeyip onların yaptıklarından ciddi sonuçlar çıkartarak ciddi tepkiler vermesi. Eğer AKP tabanı başbakanı kendine getirmezse bu gidiş iyi gidiş değil. Başbakan hür kuşa biner uçar gider. Hatta hür kuşa binmeden bile uçar artık. Uçmaya alıştı nasıl olsa demiş. Ben bir noktaya takıldım. Bence Orta Doğu'yu yönetmeye siz ve Can daha iyi bir ekip olursunuz diye düşünüyorum. Ahmet Bey'i de alalım bence. Bizde de bir Ahmet Bey Bence olur üçlü. Şu anda en azından daha fazla kredibilitiniz de var Orta Doğu'da. Düşünürsek. Fırtına gibi eseriz orada. Ya o çok... kadar fırtına haberi verdikten sonra güzel bir örnek evet. olmadı. Kabul ediyorum. Yani bunca zamandan beri bu işte 17 seneyi tamamlamak üzereyiz. Böylesi bir ortamı doğrusu çok sık rastlayamıyoruz Tadını çıkarmaya bakalım. Hür kuş vaziyetleriyle. Ya, tadını çıkartırken bir surf anarisi yapıp dalganın üzerine giderken bir çarpıyor o dalga sonra. Tadını çıkartırken bir bakıyoruz. Bu ruhu Bedenden ayrılmışız. <gülüyor> Kadınlar gibi değil mi? Belki burada ara verelim. Cengiz Aktar'la da konuşacağız. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Mer, günaydın. Günaydın. Mahir, günaydın. Günaydın. Can. Aa, bir de Can var. Evet. <gülüyor> Mahirin... Trainee durumunda, evet, öyle değil mi? E, Mahir'in bugün son programı. Biliyorum. Yani e, onun için böyle bir durumda, evet. Yarın yok mu? Yarın, Yarın yok. yok. Aa, görüyor musun? Ben son, benle son olduğunu biliyordum da. <gülüyor> Hadi bakalım. Senin yüzünden gidiyor zaten. Yok <gülüyor> ötesi. <gülüyor> zaten programın adı Nereye Doğru. Aynen. <gülüyor> Nereye Doğru. Peki şey az, evet. aslında programın adının bile ötesine geçen gelişmeler var. Hayat sanatı çok daha fazla taklit ediyor. Yani senin program adın bile olup bitenlere yetemez. Yani. <gülüyor> Yetişemiyor değil mi? <gülüyor> Akıl almaz bu. Hür kuş meseleleri filan yani. Yani değil mi? <gülüyor> Hürkuş ondan haberim yok o ne Hürkuş özel Türk onu bilirim evet uçağı Hürkuş'u bilirsin değil mi? ona bilmiş ve bununla Yeneceğiz diyor Türkiye'den Suriye'ye dünyayı titretecek şiddette bir mesaj geldi fakat madem oradan girdik meseleye ya yani Avrupa basınında hiç yani Türkiye Suriye yok yani çok küçük böyle sekizinci evet. sayfada böyle Altta sağda bir yerde yani araman lazım yok öyle bir şey ya. Ama işte Hürkuş da yerli model uçakla biz bu işi hallederiz demeye getirilmiş gözlüklerini filan çakıp bir de kalkış işareti yapmış pilot olarak bütün Türk gazetelerinde o fotoğraf var. Valla e, yani burada Türk e, basınıyla e, Türk kamuoyu arasında bir, e, bir bir uçurum olduğu kanaatindeyim. Türk milleti böyle tabii e, hamasetten pek hoşlanıyor tabii ama e, yani hadi bakalım gidiyoruz savaşıyoruz falan dendiğinde de bakma öyle arkadan çok fazla adam da gelmez gibime geliyor. Hele bu dış politika e, konusu olursa e, daha da az adam gelir gibime geliyor nedersin? Evet, yani açıkça da zaten pilotlardan birini, kayıp olan pilotlardan birinin babası açıkça da buna rağmen savaşa falan girilemez diye de konuştu. Evet yani, Çok önemli herkes, bir açıkçası. Herkes onu diyor, evet, evet. Aynı şeyi Ruslar, işte Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler de söylüyor yani. Evet. Bir de şu var, mı? yani hep bunu... <gülüyor> Ee, bunun altını çizeriz ee, TSK'nın Yani bir iki e, istisnayı e, Dışarıda bırakırsak yani Kore Ki Amerikan idaresinde bir <gülüyor> e, Savaş Bayağı savaş tabii e, Ama farklı bir şey e, Bir de Kıbrıs ki muazzam zayiatlı Verildiği söylenir hep yani e, bir Kirey bırakmış. için yorgan Yakılmış e, orada belli Onun dışında 1912-13'ten bu yana e, yurt dışında bir operasyonu TSK'nın yok var mı? Yok, ee, şey de var işte. bugün ne? bugün yıl dönümünü andığımız e, Kosova Meydan Muharebesi. Abi Zaten... 600 küsür sene önce onu. Evet. Muyuz? Yok yok ben en son 1912-13 <gülüyor> diyorum. Yani e, Fransız... Ama öyle deme. Bugünkü Saatli Marif takviminde yaprakta kara kuvvetleri günü var ve Hacitelik. 2221. kuruluş yıl dönümüdür diyor. Oh çek geriye. Oh salla. <gülüyor> Güzel. Şimdi Alman yani Fransız o bir Fransız ordusu veya İngiliz veya Amerikan ordusu gibi değil tabii. Türk ordusu onlar... E, Ülke dışında da muharebe yap etme öyle bir adetleri var yani öyle bir tecrübeleri var bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla bu girelim çıkalım Suriye'nin bir tarafından girer öbür tarafından çıkarız falan bunlar kanaatimce biraz şişinmeden öteye evet, yani, yani... Ciddi yani kimsenin ciddiyetle ele alabileceği ayvah Türkler geliyor falan diyeceği bir durum değil yani. Evet öyle görünüyor yani Türkiye'nin savunma sistemi yok diye de bir haber var. Bütün bunların yanında hemen yer alan hava etkili bir yüksek irtifa hava savunma sistemine sahip değil diye bir haber analizi var. Eyvah Erpüş. yeni ihale açılıyor demek ki. Tabii evet. Evet Suriye böyle yani zaten e, Rus Rusya kestirip attı yani Birleşmiş Milletler'de işte yani Article 7 yani 7. madde evet. e, şartın 7. maddesi uluslararası güvenliği tehdit böyle bir şey söz konusu değil Herhalde orada yani o girişimler yapılıyor tabii. Bu durumda yani şimdi bütün bu savaş çığırtkanlığı özellikle basının savaş çığırtkanlığı bir tarafa. Alper görmüşte geçen gün 16.00 evet. yazısında. Ee, yani Türkiye bu, burada haklı tabii bir de o var onu da unutmayalım yani şimdi. Orada yani Suriye. Aklı sıra Türkiye'yi cezalandırdı yani bütün bu Suriye'deki siyasi tavırla bağlantılı olarak yani. olan o işte keşif uçağı oldu ve oradaki iki pilot oldu esas. Ee, ama bundan daha fazlası da olmaz. Yani de işte o var ee, herhalde. işte bu karşılığı misliyle verilecektir ee, dedi mi tam öyle bilmiyorum Başbakan ama işte yeri geldiğinde günü geldiğinde bir misilleme yapılacaktır gibi bir şey söyledi. O da ne demekse artık yani bir sınıra çok yaklaşan askerlerimi vuracaklar, ne yapacaklar yani bilmiyorum. Evet hiç yani akla aklı selime ve mantığa fazla analiz imkanı vermeyen konuşmalar bunlar. E tabii çünkü Türkiye bir kere her her hal ve karda tek başına Suriye ile uğraşabilecek bir ülke değil. Yani demin dediğimiz nedenler artı arkadan kimse gelmiyor. Yani özellikle seçim dönemindeki Obama'nın hiç öyle bir niyeti yok. Avrupa'nın öyle bir niyeti yok. Bir de Rusya faktörü var ve İran faktörü var. Yani İran'dan hiç bahsedilmiyor ama yani burada Allah muhafaza Türkiye girip de içinden çıkamayacağı bir bir durumla karşı karşıya kalabilir Zaten anladığım kadarıyla Askerin de öyle pek niyeti yok değil mi Sadece basın ve Bazı siyasiler heyheyleniyor Evet daha doğrusu Bazı, bazı siyasiler bir siyasi var O da Gip, er ben. Erdoğan onun dışında kimse yok ee, o yani... Diğer bakanlar falan artık Hiçbir konuşma yapmıyorlar ki Evet ama yani Türk halkını işte dış politika üzerinden bavalamak da kolay değil. Yani bir de o, evet. onun ne kadar farkında başbakan tabii o da belli değil. Yani, neyse. Ee, bir şey olacağı yok yani. yani i̇nşallah arkası da gelmez. Ee, ama tabii bu arada mülteci akını sürüyor. Onu da unutmuyoruz. Evet işte. Evet yani oluk oluk adam giriyor ve aralarında pek çok subay ve er olduğu söyleniyor. Tabii bu, bu da hayırlı bir gelişme değil tabii. Ee, bir de Türkiye'nin bu konuda e, yardım talep ettiği de söyleniyor bugün haberler arasında. Ha, nihayet mültecilik evet. konusunda mı? Evet. evet. 150 evet. milyon dolar harcanmış bugüne kadar. Evet tabii. O yüzden yardım talep ediliyormuş. Ama Türkiye başında bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok, yok Biz değil. bunun altından tek başına kalkarız Demişti Van'da da aynı şey olmuştu biliyorsun evet. değil mi? Bir Bakalım biz kendi başımıza yapan biliyor muyuz diye O arada birkaç kişi daha ölmüştü biliyorsun i̇şte O enkaz kaldırmalarda falan Aynı şey burada oluyor Yani bu hep bu işte ben yaparım ederim Ben güçlü ülkeyim deyip Ondan sonra dönüp Mülteciler Yüksek Komiserliği aylardır Bir seneyi geçti ...ilk mülteci girişi değil mi... Evet. ...bunu dile getiriyor... ...her türlü desteği vermeye hazırız... ...ama yok bir de tabii işin şu boyutu var... ...yani illa... ...Türkiye orada kontrolü katiyen... ...uluslararası bir kuruluşa... ...devretmek istemiyor... ...veya onunla paylaşmak da istemiyor mesele o... ...çünkü oradaki... ...hareketi yani oradaki insanları... ...kontrol etmek istiyor... ...kim giriyor kim çıkıyor falan... E, öyle olunca da e, tabii kimseyi sokmuyor. Bir de işin tabii hiç konuşulmayan bir Kürt boyutu var. Yani e, Suriye'nin kuzeyi, geçen gün e, Selahattin Demirtaş da e, Neşe Düzel'e verdiği röportajda söylüyordu. Görmüşsündür. Hı hı. E, bu <gülüyor> yani Suriyeli Kürtler Kürtler tamamen PKK yönetiminde, kontrolünde değil yönetiminde. Ee, ya yani orada Suriye'nin kuzeyinde gelen bilgilere göre oranın idaresi PKK'de. Yani böyle bir gerçekle karşı karşıya Türkiye. Tabii en, yani aslında Ankara'yı ve hükümeti ve bütün e, emniyet ve e, Tabii, tabii askeri yetkilileri en çok rahatsız eden konum herhalde bu yani tam da sınırda o biliyorsun yani işte, o düz sınırda yani hiçbir engeli olmayan sınırda Mayınlı sınırda yani evet çok yani son derece aslında kaygı verici bir sürü bilinmezliği var o bence. Evet. yani yoksa yok, Suriye'ye demokrasi getirmek falan değil yani. Evet. Amerikanın Irak hızı demokrasi getirdiğini gördük. Suudi Arabistan'ın da bize demokrasi değil ama villa getirmesi finans söz konusu. Sevda tepesine evet. alacağım sana oradan bir yer ya. <gülüyor> Yemeyeceğim ama <gülüyor> ama beraber şey yapalım. Radyo radyonun olsun. Olur ama esas <gülüyor> antenler gidiyor. Onu ne yapacağız? ...biz kafamıza Türksel başlıkları takar... ...o antenlerle çalıştırırız... ...sarı... ...cami geliyor antenlerin yerine ne haber... E, ...antenlerde bir şey yaparlar canım... Ya. ...evet aslında... ...minarelerde ne bileyim ben... evet ...bir şey bulunur herhalde... ...evet biraz da Avrupa'ya gelelim... ...bugün zirve başlıyor gene... ...Mutat Zirve bu tabi... Yani ...Danimarka Dönem Başkanlığı'nı bitiren... ...bitirecek hı hı. olan zirve... ...bugün öğlende de, da sürecek... Tabii gene konu e, Yunanistan ve diğer ülkelerin artık içine düştükleri e, durumu konuşmak. İki buçuk yıl önce başlayan e, Yunanistan krizinden bu yana 19. zirve bu. Ve e, devamlı laf salatası yani pek yani konuşur tabii bir takım şeyler oluyor ama e, kriz çözülmüyor veya öyle çözülecek gibi de değil. Ama bir yenilik var bu siyasi Avrupa veya federal Avrupa. Giderek daha fazla telaffuz ediliyor artık yani bütün gazetelerde, bütün e, yayın organlarında, basında hep bu var. E, ama tabii ekonomi başlığında Federal Avrupa, Federal Almanya demek yani e, kontrollü bir bütçe ve yüksek verimlilik nokta, bu kadar. Yani bu tabii bu her AB üyesine uyan bir durum mu? Değil ve hiçbir zaman da olmayacak bana sorarsan zira. Yani Yunanlılar hatta Fransızlar hiçbir zaman Almanya'nın çalışabildiği ve üretebildiği kadar çalışıp üretemeyecek yani böyle bir temel sorun var veya Orta Doğu Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri hiçbir zaman Batı Avrupalılar kadar girişimci olamayacak yani böyle, bu, bunlar yapısal sorunlar e bu da ne, ne demek sosyal devletin e, rolünün işlevinin e, öyle hemen e, bazılarının umduğu gibi bitmeyeceği ve devlet harcamalarının Almanların hoşuna gitmeyecek şekilde süreceği demek. Yani bu Fransa şu sırada ben Fransa'dayım. Tam da bu ikilemi yaşıyor şu sırada. Yani mesela üniversite öncesi öğretimde açılacak binlerce kadronun bütçeye getireceği yük konuşuluyor burada. Ama Holland'ın bundan fazlasını yapabilmesi de çok zor. Zira AB kuralı yani bu son yılın başında imzalanan da onay sürecinde olan fiscal compact denilen yeni antlaşma var ya. Evet. Ona uymak istiyorsa bu harcamaları yapması mümkün değil. Zaten burada daha 100. gün olmadı böyle bir öyle bir takvim vardır ya işte yeni seçilenin çiçeği burnunda olanın 100. günü. Ee, daha yüzüncü gün çık çıkmadan yani kırkı çıkmadan e, tabi solda çok ciddi bir rahatsızlık ve sadece solda da değil çevreci e, çevrelerde de e, baya ciddi bir e, rahatsızlık başlamış durumda çünkü Hol e, Hollanda seçimi bu fiskal compactla yani Almanya'nın Sarkozy ile birlikte birlikte bütün Avrupa'ya dayattığı bu e, efendim sıkı e, kemer sıkma kuralları e, yani o programla değil tam aksine işaret eden bir programla kazandı yani e, bu bu durumda ve ona oy atan e, seçmenin ve tabii solun ee, yani razı olması mümkün değil yani çok çok çok zor e, durum evet ee, yani bir pardon sözünü kestim hı. bir Yunanistan'la ilgili yeni bir rapor var hı. ve çok ürkütücü aslında International Business Times diye bir gazetenin raporunda diyor ki yani bir kere kaosa doğru hızla sürükleniyor Tabii. moral bu, tamamen bozuk mesela Microsoft'un merkezine silahlı insanlar gelip Kundaklamışlar Microsoft'u aynı gün Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi iki ayrı bomba tehdidiyle boşaltılmış, tahliye edilmiş filan ve raporlar rapora göre 820 bin kişi iş, işsiz ve yüzde bir işsizlik Abi. intihar oranı da yüzde 100 kişi de 5, bin kişi de 5'e çıkmış, 2'ye katlanmış böyle bir durum var yani. Vahley'in Frank Televizyonu'nda şahane bir röportaj vardı. İki tane adam, elektrik komandosu bunların adı. Ne demek elektrik komandosu? Telefon ediyorsun adama geliyor, senin elektrik saatini öyle bir ayarlıyor ki elektriği kullanıyorsun ama sana yazmıyor. <gülüyor> İyiymiş. Aa, yüzlerini bile gizlemiyorlar. <gülüyor> Telefon, ya, telefonları var mı? E var herhalde. Yani. E, e, onlardan bu hizmeti alan kadın e, dahi e, yüzünü gizlemiyor. Ayrıca bunlar paralı da yapmıyor bu işi. Sol bir komando bu. Ama elektrik komandosu. <gülüyor> Ellerinde sadece tornavida var. Yani. <gülüyor> Elektrişe komando. Evet. <gülüyor> İlginçmiş. Evet durum böyle yani. Ya, yani Yunanistan öyle. Şimdi Fransa'dan devam edersek bu Yani tabii Daha çok erken Şeyler söylemek için ama diğer taraftan Senin de dediğin gibi yani Görünen köy kılavuzu istemez Şimdi çevreyle ilgili bir gelişme oldu Bu çiçeği burnunda çevre bakanı Nicole Brick Uzman bir kadın bu sosyalist Bakan olduktan Birkaç hafta sonra yani 3-4 gün önce işinden oldu biliyorsun Hayır bilmiyorum atlamışım onu önemli ha, bir yerde. Bu e, neden sence? E, tabii bir, yani çevreyle ilgili bir, bir, bir, bir, bir, bir yapmak işler için yapmak için, için tabii. Ve karşısına, karşısında da kimi buluyor tahmin et Shell, Shell şirketini tabii. iyi mi? Oo, ee, çarşaf Sertkaya çarşaf çarpmış. gazetelerde efendim? Sertkaya'ya çarpmış. Tabii. Şimdi bu madencilik uzmanı ee, bakan. Maden ve petrol arama konusunda Yeni kurallar getiriyor Bu da Türkiye'de hiç yakası bile açılmadık Bir konu bu Ondan sonra Yeni kuralları Sen misin yeni kurallar getirmek isteyen Tabi lobi e, devreye giriyor. De, e, Ortalığı dürmüş... Hem bak. de nasıl? Tabii Beyhude yani hiçbir şekilde bir hiçbir, yani kadın hatta ot işte oturuyor, konuşuyor ...şelle... E, bu Guyana e, yani bir Fransız Müstahkemesi yani Kuzey e, Güney Amerika'nın kuzeyinde bir e, Guyana bölgesi vardır ya oradaki bir eee e, maden ve petrol arama konusunda e, Hayata geçirilmek üzere yeni kurallar getirmek istiyor ve e, lobi canına okuyor ve dış ticarete kaydırdılar kadını Düşünebilir. Evet, aldı işinden aldı yani evet, bu ee, çok önemli bir şey söyledin bak, çünkü e, ibreti şey. ibret alem için yapıyorlar baştan Tabii. Bir daha başka biri de böyle çıkıp zıpçıksılık etmesin diye tahmin edeceğiz. Yani sol yani çevreciler bu, bu koalisyonun içinde Orland'a destek veriyorlar falan da dakika bir <gülüyor> gol bir yani. Evet. Ve tabii burada e, oradaki <gülüyor> yani o e, hep aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsun hep aynı terane. İşte bu efendim şey zaten zor durumda olan istihdam. İstihdamı zora sokar Niye? Çünkü ya niye zora soksun İstihdamı daha fazla para harcamak istemiyor Şirket bu kadar basit yani Sonra Böyle bir kepazelik Bu güyan demişken Orada da çok ilginç bir şey oldu Yani bu insanın artık Aç ve yani bu Para hırsının bu dünyayı Nerelere götürdüğünü Şimdi orada e, Altın arama insanların yani Kendi başlarına altın aramaları yasak ama orası bir tropikal orman. Orada iki tane asker öldürdü altın arayıcıları çünkü bunların peşinden gidiyorlar bunlara işte yok işte senin hakkın yok bilmem de falan. Gene Güney Amerika'da bu Peru'da bir altın arama şirketi gene Newmont diye Kanadalı bir Kanadalı şirket tabi. Biz altın arayalım. Size bunun karşılığında içecek su veririz. Diye kandırmaya çalışıyorlarmış. Şey. <gülüyor> Oradaki bir köylüleri Yani e, hakikaten insanlık iyice zıvanadan çıkmış durumda yani bu. Bakalım nereye kadar, değil evet, mi? tam bir cinnet aslında yani. Evet, aynen öyle yani. Bak, nereden, nereden? Ama hür kuşa bineriz pubine gider oraları hallederiz. Hallederiz, gideriz abi. <gülüyor> Hadi güzel bir haber vereyim onunla bitirelim. Lütfen. Bu um, yani görüşüler bilmiyorum gazetenin haberinden kalkarak söylüyorum. Dün, dün Kraliçe Elizabeth'le hmm. Martin Macken ee, buluşacaktı, buluşmuşlardır herhalde. Evet, evet evet, buluşmuşlar. Daha biz verme haberi e, verme fırsatı bulamamıştık haberi çok iyi oldu. Yani. Ondan sonra e, şimdi Başbakan ya, Kuzey İrlandanın Başbakan yardımcısı ve eski İra gerillası tabii yani İra gerillası Martin McGuinness daha önce buluşmuşlar aslında şey yani Elizabeth'in. İrlanda seyahatinde e, buluşmuşlar e, ama e, e, ilk defa resmi buluşuyorlar karşılıklı işte 15 yıl sonra yani Good Friday yani kutsal e, Cümle, aziz Cuma. Cuma yani kutsal Cuma neyse anlaşmasından bu yana geçen 15 yıldan sonra yani İngiltere'nin e, en önemli sembolünün eli silahlı eski gerilla Martin McInnes'ı. Evet, Irak komutanı. Evet, el sıkışması. London Derry'nin komutanı hem de yani. Evet, Barış için risk almaktır bu demiş ve doğru da söylüyor. Yani o tarihin başka bir devridi. Sorun şunun kabul edilmesi ki devletin uyguladığı şiddet benim topluma Hı -hı. mensup birçok kişinin büyük acılar yaşamasına neden oldu ama aynı şekilde başkalarının da kayıp verdiğini kabul evet. etmek gerekirdi. İşte budur. İngiliz askerleri de hayatını kaybetti. Kraliçe de kendi ailesinden birinin Lord Mountbatten'ı Mount yitirdi. Tabi. Ama bugün artık başka bir dönemden geçiyoruz demiş. Evet. Darısı? Hür kuşa. <gülüyor> <gülüyor> ya kalk hadi. Darısı Türkiye'nin başına. başına evet. Aynen öyle. <gülüyor> <evet. gülüyor> Çok teşekkürler Cengiz. Ma Mahire, çok olun. çok sevgiler ve evet işe iyi olacak bundan sonrası da. <gülüyor> çok teşekkür ederim ben de. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Akarla geleceğe bakışlar. Açık Adlı parçayla Bobby Dern'e Kulak verdik Ve böylece devam etti programımız Açık gazetedesiniz Açık radyoda Açık gazetede Bobby Darin 1959'da Bugün bir numaraya çıkmış Bu parçayla Ve o zamanların Ünlü pop müzisyeni Neil Sedaka da bu parçada Piyano çalıyor Böyle bir küçük ayrıntıda var. Onu da hatırladık. Ta 59'dan bugüne aslında taze bir sadasında koruduğu söylenebilir bu şarkının. Bobby Darin önemli bir çeşitli janrılarda çok önemli şarkılar yapmış. Önemli bir müzisyen. Evet. Şimdi elimizde bazı birkaç ilginç haber var. Bir tanesi Meksika medyasında büyük bir skandal varmış. Çok şaşırtacak bir şey değil herhalde. Meksika'da Kaç sene? 70 küsur sene, 71 bir sene Partido Revolucionario Institutional diye yani devrimci, kurumsal, kurumsal devrim partisi 70 yıldan sonra 2000'de nihayet seçimleri kaybederek gitmişti iktidardan. 70 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Ama şimdi geri geliyor. Geri gelirken de Enrico Peña Nieto diye bir adam ve ülkenin de önde gelen televizyon yayın şirketlerinden Televisa'yla bir anlaş gizli anlaşma yapmış. Guardian'ın haberi bu. Guardian sonunda Meksika'daki çeteler girip öldürecek <gülüyor> böyle bir çok fazla şey taşıyor. Murdoch'la da uğraşmıştı Murdoch İmparatorluğu'nda, News International'da, şimdi Televisa'yla uğraşıyor. Yani sistematik olarak Niyeto'yu bütün bir yıl boyunca e, ön plana çıkartmış. Onun lehine kaydırı, kaydırılan haberler yapmış. Çok büyük bir şey var. Yosoy 132 diye, yani ben 132'yim diye adlandırılan bir hareket var ve protesto ediyorlar öğrenci hareketleri. Evet. Baya 2005 yılına kadar <gülüyor> gizli belgeler ortaya çıkarılmış. Televizyon'un belli sayıda politikacıyı ön plana alan yayınlar yaptı. Tarafsız olması gerekmiyor mu? Bu yayıncının en büyük devlet televizyonu filan yani. bir Şirket yani pardon. Öyle olmuş. Televizyon'a sormuşlar bunları yapıyor musunuz diye. 2005'ten beri yapıyor musunuz demişler. Hayır demiş. Biz adil dil ve hakkaniyetli bir yayıncı anlayışına sahibiz demiş. Siz YSO 132'ye mi inanıyorsunuz yoksa televizyaya mı? Hangisini tutuyorsunuz? <gülüyor> ben burada taraf tutmuyorum. Ya da seçimlerden sonra konuşalım. Aynı. Temmuzda seçimler gerçekleşecek. Evet. Seçimlerden sonra hangisini tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Meksika vatandaşlığı var galiba. İyi bir, iyi bir başlangıç. <gülüyor> Orta doğudan sonra Meksika'ya da. Evet diyoruz. <gülüyor> Bu arada beklenen korkutucu şeylerden biri olmuş. Çok küçük ama feci bence sonuçları olan bir haber. Ta Taliban lideri. Ee, polio aşı aşılarını reddetmiş çocuk felci yani çocuk felci aşılarının yasaklamış şimdi bu ne biçim gaddarlık bunlar ne biçim insanlar diye düşünüyor insan tabi çocukların çok az yerden biri kalmış zaten Pakistan ülkede dünyada birkaç ülkeden biri hala bunun salgın olarak bulunabildiği bu mikrobun yaşadığı e, fakat polio Ortadan silme kampanyasını Güney Veziristan'da Yasaklamış Çok beklenebilir bir şey aslında Çünkü aşı adı altında CIA e, Taliban'ın Şeyin e, Usame Bin Laden'in El-Kaide liderinin DNA örneklerini almak için Aşı kampanyası adı altında bir Doktorla işbirliği yapmış Ve de ulaşmıştı Şimdi bunun üzerine tabii yani sahte bir aşı kampanyası yürüterek en önemli kutsal denebilecek bir görevi tamamen kötüye kullanıp düpedüz terör eylemi yapmıştı. Teröristi öldürmek için. Ee, öte yandan hani e, öyle ya da böyle Taliban liderlerinin de çocuklarının sağlığı mı yoksa e, kendilerinin... E, Hayatlarına olan risk mi şeklinde bir tercihte nasıl e, karar verdiklerini de görmüş oluyoruz. O da öyle kolayca temize çıkartabilecek bir karar hiç, değil yani. Asla tabii de işte durum bu yani gel, gelilen durum beni bu hiç şaşırtmadı mesela be. Molla Nazir diye birisi e, yollamış bir e, beyanname ve bunların bir kısmı casusluk yapıyor demiş Gardiyanın haberi bir yandan dronelarla insansız hava araçlarıyla çocukları paramparça ediyorlar. Bir yandan da hayatlarını kurtarmak için aşılıyorlar. Ve bu kisve altında Amerika ve müttefikleri casus örgütleri yapıyorlar. Kuruyorlar buna izin vermeyeceğiz demiş. Çok tabii tatsız ve beklenebilen ama tatsız bir haber olduğunu söylememiz lazım. Evet şimdi e, Türkiye'deki gazetelerden de ilginç birkaç haber var. En önemlisi Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in özel bir ziyarette bulunması. Özel'den bakana çok özel ziyaret başlığıyla manşetten vermiş. Hem de büyük birinci sayfadan çok büyük yer vermiş. Adnan Keskin'in Ankara'dan e, haberi bu. Genelkurmay Başkanı. Hafta sonunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i ziyaret etmiş ve özel mahkemeler üzerine görüş bildirmiş. Yani özel yetkili mahkemeleri kaldırılması için başbakan bir talimat vermişti ya. Burada askerlerin etkili olduğu, genelkurmay başkanı Özel'in de Bakan Ergin'den özellikle balyoz için ricada bulunduğu öğrenilmiş. Eğer bu haber doğruysa ki fazla da Adnan Keskin'in öteden beri bildiğimiz kadarıyla öyle ...Hasparagas haberler yapan birisi değil... ...diğer gazetelerdeki çalışmalarından da biliyoruz. Yani doğruysa bu nasıl oluyor? kurmay Başkanı bir sivil yetkiyle görüşüyor ve... pazarlık rica ediyorum bunları kaldıralım diyor. Öyle mi? Enteresan bir durum değil mi sence bu? Ölcüleri var Türkiye'de tabii. Hürkuş gibi mi? Yok hürkuş gibi değil. Yani dün Erdoğan, Sadullah Ergin ve hukukçu kurmaylarıyla özel bir toplantı yapmış. Düzenlemenin de üçüncü yargı paketinde yer alması bekleniyordu. Dün konuşuluyordu hatırlıyor musunuz? Dün bu yargı paketi e, Ahmet konuşmamızda e, bu sallanıyordu. E, tatil sonrasına gideceği söyleniyordu. Oysa şimdi tatile de girmeden... Bunun bitirilmesi gibi bir durum var ve çok önemli tabii aslında bu. Yani bayağı ciddi bir müdahale niteliği taşıyor. Demokrasi açısından son derece kaygı verici bir durum daha. Ee, Zaman Gazetesi de onu başka bir şeyden ele almış. Türkiye'nin yani ses kayıtları düşmüştü ya internete birçok. Özellikle balyoz davasıyla ilgili yargılanmakta olan yüksek rütbeli, birçoğu yüksek rütbeli olan askerlerin, generallerin konuşmalarında yakında af çıkıyor ve hesaplaşma günü gelecek şeklinde konuşmaları internette konuşuluyordu. İşte ses kayıtlarındaki çok yakın birkaç aya kalmaz diye vardı ses kayıtları şimdi darbelerle mücadele eden özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor ve ses kayıtlarındaki takvim işliyor diye bir haber yap manşetten bir haber yapmış zamandı. Ve bir de de konuşulmuş çeşitli bu konuda görüş bildiren gazetecilerle de ve çoğu bu değişikliğin demokratik kazanımları da bu Ergenekon ve Balyoz davalarında Darbe davalarında çok önemli Demokratik kazanımları kaybettireceğini söyleyen Çok sayıda Kişiyle görüşmüşler Durum bu ama çok özel bir ziyaret Önemli Şimdi bazı birkaç da şey var Ziyaretler gizli ziyaretler Bir de gizli pazarlıklar var Milliyet gazetesinde mesela Evet, 22 yıl önceki sır pazarlık e, diye vermiş bunu Milliyet Gazetesi. Dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın Polipek'i batırmaktan yargılanan Nadir için devreye girip Başbakan Thatcher'a mektup yazdığı ve İngiltere'nin 100 milyon sterlin gelmezse her şey biter diye e, cevap verdiği ortaya çıkmış. E, ondan sonra 100 milyon sterlin gitmiş olmalı. Ki serbest bırakıldı. Evet. Çok tartışılmıştı zaten o zaman Nasir Nadir'in. Derbest bırakılması şartları. Çünkü İngiltere, Britanya tarihinin en önemli davalarından da biriydi yani. Pazartesi itibariyle 100 milyon sterlin bize ulaşmazsa her şey bitmiş olacak denilmiş. Britanya'da güzel. Aslında bunu da herhalde e, herhangi başka bir yerde e, artık bir adı var. Şantaj mı deniyor? Şantajla rüşvet arası bir durum. İkili, Hem rüşvet, rüşantaj. çanakta tutulmuş ona o şantaj ortamının yaratılmasına Türkiye'den. Ee, ama değerlendirilmiş yani o topta İngiltere tarafından. Özal'a yakışıyor mu ya da Thatcher'a yakışıyor mu şimdi bu? Evet yakışıyor. Yani ben yakıştırdım. Eh, belki de sen haklısındır. Benimki zaten retorik bir soruydu. Tahmin ederim ama ben cevap vermiyorum. Biraz da son program olmasının getirdiği <gülüyor> rahatlıkla bu sorulara cevap <gülüyor> veriyorum. Başka böyle <gülüyor> sorular varsa. Bu ne cüret? Ağzından çıkan kulağın işitiyor mu seni? İşitiyor. <gülüyor> Her neyse e, böyle bir durum yani 22 sene önce sizin de sayın dinleyici o 100 milyon dolar'da tahminen bir payınız vardı. Evet, kulak duyabilirsiniz. Sen neredeydin? Ne yapıyordun tam o gün? Tahminen damda kelebek falan kovalıyordum <gülüyor> o yaşlarda. Sen ne yapıyordun? Ben damda Bunca... kelebek kovalamıyordum Nur muhtemelen. Ee, 98 senesi olduğu zaman kardeşimle oyunlar durumudur belki de. Sen fazla... 3 yaşında değil miydin? 98'de <gülüyor> mi? 22 yıl önce. 98 senesinden bahsediyoruz. 22 yıl mı oluyor? İşte 22 yıl önceki sır pazarlık yazdığın şeyi bu yani kendi yaşından 22 çıkaracaksın. 90. Evet. Hesap makinesi vereyim mi 90? 98 diye yanlış almıştım. 90 senesinde ee, evet. Yani. Kelebek kovalamak gibi durumda söz konusu olmayabilir benim için. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şeyi desen. Özalı da, Polipeki de, Asin aldiri de. Demirleydi Margaret Thatcher'ı da Duymamıştın herhalde 3 yaşındayken duysam da pek hatırlayabileceğim Durumda olmamışımdır Ama <gülüyor> e, onlardan kalan mirası Bir şekilde taşıyoruz diyebiliriz Tabi Tabi sana da olmuştur 100 milyarı 100 milyon sterlini o zaman kiperle bir de onu ince hesap yapalım. hesap makinesiyle tabii enflasyonu düşerken kişi sayısına mı böleceğiz? Enflasyona oranlayıp daha sonra da kişi sayısına, kişi sayısına bölmek lazım. Bizden ne kadar para çıktı zihni kurtarmak için diye. Çok çıkmıştır zaten başka paralarda çıkmıştır evet. Evet. Peki bir başka haberde Hürriyet gazetesinin manşetinde bugün karanlık bir takım pazarlıklar, rüşvetler ve şantajlarla. Bugünün günü o. Le Devin du Village mi çalsak acaba? İzah etmek için. Yani 28 Şubat'ın önemli tanıklarından eski başbakan Tan Suçiller sessizliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu için bozacakmış. Her şeyi açıklarım diye. Bir zahmet aslında yani bugüne kadar zaten e, bekleniyordu ama. Elimde güçlü arşivim var demiş. Peki bugüne kadar kaç yılındaydı? 97 mi? Tansuççiler mi? E, 28 Şubat. Ha, 28 Şubat evet. O tarihte neredeydiniz siz? E, üniversitede. Yani Tansuççileri biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet. Asil Nadir'i de biliyoruz. Özal'ı da biliyoruz. Tatçır'ı de biliyoruz. Bilmiyor değiliz de onların etkisini e, dolaylı yolda. Yüksek ihtimalle ebeveynler üzerinden yaşamıştık. Çilleri birinci derecede yani ben birinci elden tecrübe ettim. Canı bilmiyorum. İktisat profesörü kendisi. Tabii. Her şeyi açıklarım demiş. Sessizliğini bozacakmış. 1997 2007 15 sene Sonra her şeyi açıklıyor olması Geç olsun güç olmasın Diye karşılayabileceğimiz bir şey değil mi öyle Yılmaz da yazılı verecekmiş Mesut Yılmaz da O dönemle ilgili heyecan verici Şeyler oluyor Türkiye'de Evet bu haberi de Yolsuzluk ve rüşvetle alakalı haberlerimiz bitmediyse ben bir ekleme yapabilirim. Bir her, zaman, her zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kodamız açık. Dün itibariyle Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrudan alakalı olan bir haber olmadığını da belirtmek lazım. Dün itibariyle Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmek için ilk emaresini gösterdi. Mecliste kabul edildi. Yasanın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığına onaylandıktan sonra Resmi gazetede de yayınlanması bekleniyormuş bu Yeni Türk Ticaret e, Kanunu'nun. Bunun da haberini verelim. Bununla alakalı bazı e, başlıklar da var. Hürriyet Gazetesi'nde Şükrü Kızılot'un e, köşe yazısında. işte ortakların şirketlere borçlanma yasağının kalktığını, e, hapis cezası borç verine de uygulanacağını, işte burada şirketlerin e, yatak odasına girilemeyeceği, internet sitesi oluşturmayan adli para cezası, Anonim ve limited şirketler tek kişilik olabilecek demiş burada. Yani tek kişilik e, şirketlerin kurulabileceği belirtilmiş. E, yönetim kurulu da aynı şekilde tek kişilik olabilecekmiş. Ve hapis bombardımanında e, durdurulduğunu söyleyen Hı -hı. haber de var burada. Bunu da belirtmek Hı -hı. gerekiyordu. E, beklenen bir yasaydı, kanundu. Peki sen e, Seyfettin Gürsel'le, e, Seyfettin Gürsel'in... Ekonomik Gidişat köşesinde bunu radyomuz için nasıl değerlendirdiğini biliyor musun? Baksınız hemen ilk sınav sorusu geldi dinlemedin tabi geçen hafta geçen hafta geçen hafta saat dokuzu beş geçe falan diye anlatamıyorum. Evet ne yapıyordun o sırada Can <gülüyor> yani Seyfettin Gürsel dedi ki elektrikler kesilmişti. <gülüyor> <gülüyor> Çalışamadın değil mi? Evet. Peki kabul edildi. Seyfettin Gürsel dedi ki bir devrim yapılmıştı Türk Ticaret Kanunu'yla dedi. Şimdi Fak karşı devrim Şirketler yapıldı. karşı devrimi başardılar ve işi bitirdiler dedi. Binum bütün haydutlukları, başıboş hiçbir denetimsizlik durumunu engelleyecek bir şey kalmadı diye konuşmuştu. Evet. Peki ben size silah koleksiyonumu göstermek istiyorum. Hürkuş'tan açtık. Ezberledim mi artık o koleksiyonu. Bunları görmüş olamaz. Yeni mi? Yeni eklediler yep mi? Yani bu gözleme araçları artık çok küçük böcekler. Sivrisinek boyutlarında olağanüstü güzellikte renkleri var. Altın, platin, müsait, elmas çünkü. falan. Böyle yarı şeffaf. Ve drones değil artık. Dronelar böyle böcek sürüsü olarak geliyor. Uğultulu bir şekilde sivrisinek gibi uçuyorlar. Ha, i̇şte e, yangınlar sellerden sonra çekirge istilası bekliyorduk. O da geldi. Geldi evet yani. Elektronik tamam, çekirgeler. E, olsun. Mikrodron elektronik sivrisinek. Yani bu resme maalesef renklisini sizin bulmanız lazım. Raşatu dedi çok güzel renklisi. Ama siyah beyazda da büyük bir zarafeti var. o ince Ben onun temsili bacak. resim olduğundan şüpheleniyorum. Hayır yani. hayır. Değil Hiç mi? alakası yok. Dikkatle inceledim bütün fotoğrafları ve koleksiyonuma dahil ettim. Kın kanatlı böyle. Mükemmel böcekler. Pennsylvania'nın Grasp Laboratuvarı'nda. Üniversite Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılmış. 20 nano kuadrotorlu. Çevik uçuş yapıyor. Hürkuş deyince... Bir de böyleleri var. Ve engelleri de aşabiliyormuş. Kontrol edilebiliyor. E Engelin etrafından diye dönüyor mesela. Böyle. Bu çok güzel aslında. Humanoid robotlardan bir adım öncesi bu. Daha küçük düzeyde. Belki de artık derinin altına da yerleştirilecekler. Nano kuadrotor deniyormuş bunlara. Ve Grass Laboratuvarı'nın web sitesine giren herkes bunlardan elde edebilir. Mükemmel şeyler Lockheed Martin'in akıllı robot laboratuvarlarında yapılıyor. Bu ölüm silahları, dinleme, gözleme ve gerekirse öldürme. Bir küçük parmağın şeyin işaret parmağının birinci boğumunda ...en yukarıdaki birinci boğumunda... ...durabiliyor böyle. Mükemmel bir. Beğendin mi koleksiyonu? Bence harika. Bir tane daha var. Amerika'da... ...yeni federal program ilan edilmiş. Polis departmanlarına... ...polis bölümlerine artık... ...yeni bir federal... ...program... ...uyarınca Danger Room diye bir site var. Bu gibi şeylere çok bakıyor şeyi yaratmışlar. Polise artık savaş kalibreli el bombaları dağıtılacak. Sadece el bombaları değil panzerler, o büyük askeri araçlar ve aynı zamanda bu şeyler, yani dronelar, insansız hava araçları da dahil olmak üzere orada artıklarını veriyorlarmış yavaş yavaş. Ama o bu çok artık denmez onların. Bunlar ne artı? Bunlar fazlası, ihtiyaç fazlası diyelim. Amfibik tanklar ve hiç bakımı ve taşınmasıyla ilgili de hiç problem yokmuş. Baya ama bu el bombaları çok topluluğu dağıtmak, izinsiz gösteri yapanları dağıtmakta da çok işe yarayabilir değil mi? Parçası kalmaz topluluğun vallahi. Parça tesirli el bombasıysa bu tabi itiraf edeyim ki koleksiyonuma yeni kattığım bir silah değil ama Kullanım alanı açısından bir değişiklik yaratıyor yani. Ama işte e, koleksiyondan silahlar da eksiliyor sizin. E, ABD donanmasına uzun süre casus olarak hizmet veren ya Fok evet. Gunnar evet ya, çok vefat şenir. etmiş. 38 39, 39 yaşında. yazıyor bende de. Her neyse. 40'ına 40 merdiven dayamışken e, bu hayvancağıza da zavallıya okyanus tabanında bulduklarını askerlere getirme tornavida kullanabilme falan gibi e, yetiler öğretip bir zaman de kullanma değil mi hmm. insanlık için insanlık adını için. evet silah meselesi böyle güzel bir haber verdi günlerdir elimde ıı, duruyordu onu da bitirirken söyleyeyim darbelerden filan da söz ettik 12 Eylül darbesinin ardından 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Bülent Ulusu oh, deniz kuvvetlerindendi darbe öncesindeki çatışma ortamının sorumlusu olarak kimleri göstermiş dersiniz? İkinize birden bu son sorum sana artık 12 Eylül darbesinin Hı -hı. gelmesine yol açan önceki çatışma ortamının birinci derecede sorumlusu kimdi Türkiye'de? Bülent Ulusu'ya başbakanlık yaptı 3 sene bulamadınız değil çok klişe cevaplar geldi. Onu evet. vermemeyi tercih ettim. Bunu zaten eğer haberi görmediysen kolay değil. Rumlar vermenilermiş. Ve Aslında aklıma gelen klişe cevaplar içinde olduğunu ama yuh artık o kadar da olmaz diye düşündüğümü de ekliyorum burada. Aynen öyle demiş. Yani İyi. onlar bazı olayları provoke ettiler ve öyle demişti. Işte. Derin devlet falan yoktu ama Rumlar ve Ermeniler kışkırttı demiş. Ben darbelere karşı bir insanım demiş. Darbe yani işte toplayalım. O dönemde hadi biraz daha sayıları güncellesek. E, toplamda maksimum 100 bin kişiden mi konuşuyoruz? Evet. İyi. Monlar yapmış işte. Çok güzel büyük haber var ama bugün yapmayacağız. Önemli bir dünyanın önde gelen yazarları, felsefecileri sanatçıları ve siyaset bilimcileri bir global demokratik platform kurmaya başlıyorlar. Önde gelen manifesto, küresel demokrasi manifestosu yayınlanmış. Bunu ama bugüne bırakmayalım tabii. 27 orijinal imzacısı var. Aralarında da Noam Chomsky, Vandana Şiva, Richard Falk, Susan George ve çok tanıdık Pek çok isim var o ağırlıklı isimler. Jacques Attali, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Mary Burton, Mary Calder. İktisatçılar da var. George Monbiot, Antonio Negri. Böyle gidiyor ama herkese açık ve tek çıkış yolu dünyanın bir küresel demokrasiyi kurmaktır diyorlar. Belki Biraz daha etraflıca onun duyurusunu daha sonra yapar. Analizini de yapmaya çalışırız. Bendeki haberler böyle. Silah koleksiyonumu da gösterdim. Kapatıyor muyuz e, onu? Evet sizde başka, başka bir, şey bir şey var yoksun. mı? Yok bende de. Ulusuyla kapatışta iyiydi ama değil mi? Bence iyiydi evet. E, ağzında hoş bir tad bırakarak. Hür kuşuna bin Pek uç git. bir tat <gülüyor> bırakma <diyorsun. gülüyor> Uçarak git. <gülüyor> Planör vardı eskiden. Planör kullanılmıyor mu artık? Ee, yok işte o insansız hava araçları daha yaygınca kullanılıyor. Peki bitirelim. Ne diyorsun? Valla bitirelim. Çok güzeldi burada olmak. Şimdi geriye baktığımda. Kısa bile gözüküyor ama e, çok şey öğrendim. Bu deneyim için teşekkür ederim. Biz de efendim aynen. İki sene yakın bir İki süre. Oldu, yakın bir süre oldu, evet. E, Gözümde arkada kalmıyor, cam var. <gülüyor> Her şey iyi olacak. Evet, biz de çok teşekkür ederek uğurluyoruz seni ve ne çalıyoruz? İsteğin nedir? İsteğim aslında e, hem kendim için hem Can için. Can'a biraz e, nazire yapayım. Woody Hobozla Hobo's e, Hadi uykuya dal. Sevgili hobo, serseri yani, veya evet, ne gibi serseri şey, şeklinde giden parça. Ben bir süre daha uzun uyuyacağım. Sana kolaylıklar diliyorum Can. Ama buradasın. <gülüyor> Hala buradasın. <gülüyor> evet pek. Böylece bitiriyoruz.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 About tomorrow let tomorrow come and go tonight you've got a nice warm box car to save from all this wind and snow i know